hamdü senalar, ibadetler, taatlar, yücelemeler hepsi Allah'a mahsustur ve Allah içindir. O alemlerin Rabbi ve Halik'idir. O Rahman ve Rahim'dir. Rahmandır. Bu alemde bulunan cümle mahlukatı yarattıklarına merhamet eder, şefkat gösterir. O Rahim'dir. Bu alemden sonraki ebedi alemde yine kendine has olan kullarına merhametlidir ve lütuf ve fazıl sahibidir. O kıyamet gününün sahibi ve malikidir. Bu alemde izafi olarak bize birçok nimetler verilmiş, birçok nimetin sahibi olduğunu bizler zannederiz. O maliki ümiddindir, yarın o alemde, ebedi alemde hiç kimsenin bir mülke, bir malikiyete sahip olamaz ve değildir. Ancak malik odur. İşte bu sıfatlara malik olan Allah, biz sana ibadet ederiz. Seni severiz, senden çekiniriz. Ve bu ibadeti yapmak için de senden yardım bekleriz. Senin yardımın olmazsa, sen bizi ibadetine kabul etmezsen, biz sana ibadet edemeyiz. اِهْدِنَ السَّلَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi doğru yolda sabiti i ayaklarımızı sabit et. Senin rızana varan, ridvanına ilişen, cennetine gelen, seninle buluşan ve yürüşenlerle bizleri eyle. سَلَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ Senin ina ve ihsan ettiğin sırat üzerine bizleri bulundur. O sırat ki, gadabına uğramışlardan bizi eyleme. Amin, duamızı kabul eyle, bizi kulluğunda sabit kademet, huzurundan kovma, bizim gönüllerimizi Allah eyleme.